Değişim varmış Bedi cihan fırçasından doğmuş Çiçe kahraman Lakin nefsine umuş Odadanmış bir an Yanlış bir sevdaya olmuş kurban İkindi vaktiydi Solarken zaman varmış Bir köşede bana bir dükkan Yüzlük bir baknotu uzatmış o an Alnından ter damlar içi heyecan Parayı alınca dur. İhtiyar can mürekkep dağılmış Gönlünde güman Bu işte bir hile sesiyor vicdan Zabıltayı çağırmış kalmamış derman Memurlar gelince o gizli mekan Görmüşler bir yanda aletler ziyan Bir yanda ise üç tablo nuruyla yanan Hayretle bak onlara bakan Müzayedeye çıkmış o üç armağan 16 bin liraymış onu kazanan Hapiste duyunca haberi o an Yıkılmış ağlamış olmuş çok pişman Yazık ettim demiş benimle koşan O büyük yeteneğe oldum büyük düşman başkası değilin kendini soyan içte bağır gitmiş acı roman ona bir yol çizer yiğide iman insanı yüceltenden veya alçaltan kendi kalbine yazdığı ferman inan haramda huzur yok her kazanç yalan helal bir lokmadır insana kalan yetenek dediğin büyük imtihan ve bali ağırdır anlarsa insan <Gülüyor> Sayılar tuzak sonu hep ücran Değersiz bir pula satılır vicdan Değerin odur ki ardında kalan Bir hoşsa olsun güzel bir destan Ey tüp artık gafletten uyan Değerli olan sensin geçmeden zaman Aldanma dünyanın rengine kanan En büyük servettir Kendine sayan, sabırla çalışıp alnına kazanan Yorulunca hakka ona dayanan Yeteneklerini hayırdır kullanan Olur bu dünyada Kamili bir insan Haydi fırçana al geleceği boyayan Kötü söze değil sevgiye doyan Zulmün karşında bir aslan olan Şimdi senin vaktin şimdi tam zaman